Bismillahirrahmanirrahim Konumuz meleklerin yardımları kimlere geliyor? Mevla bürüyor bize Kuran-ı Kerim'inde istikamet üzere kim olursa devam ederse işte melekler bunlara yardıma geliyorlar. Allahü Teala Rabbiyim. İndelizine kal Rabbın Allahı. İndelizine şu kimseler, şu insanlar, şu iş yapanlar. Kalı buna dediler bunlar. Rabbın Allah. Allah bizim Rabbi'mı dediler. Bunu kabullendiler hümmestekamı ondan sonra da müstakim oldular. Burada iki ana temel konu geliyor burada. Biri Allah bizim Rabbimiz. İkincisi de istikamet dost olmak. Birincisi imanla ilgili. Allah bizim Rabbimiz o bizi yarattı. O bizi halk etti. O bizi terbiye etti, geliştirdi, olgunlaştırdı. İnsan bir hücre halindeyken bizim evlem ana karnında tavırın tavırı yardım mevlem bizi orada. Halidine yaratı mevlem orada. Sonra insan dünyaya geldi. E bunlar tabi başıboş değil bunlar. Yani hiçbir zerre kendiliğinden başka bir şekilde dönüşemiyor. Mevla bizleri elhamdülillah yarattı, dünyaya gönderdi. E dünyaya geldik, rızık lazım insanlara. Onu da verdi mevlam. Nasıl verdi mevlam bunu? İnsan dünyaya geldiği gibi, hem mevlam ana göğsüne süt veriyor Mevla. Yani bir insan, sanki bir süt makinesine dönüştürülüyor insan. Bir laboratuvar gibi oluyor kişi. Kan üretiminden hemen otomatikman süt geçiyor insan böyle doğduğu anda. E bunu yapan kim? Bunları yapan? E bunlar bir düzene bağlı. Bir kanla bağlı bunlar. Bu kanlı koyan var, düzeni koyan var. İnsan da böyle Haymın da böyle. Bir canavar da kışın karda ininde yavrusunun doğuruyor canavarda. E, Canavarın yavrusu doğdu Karanlıkta doldu mağarada. Peki ne yiyecek bu evvel şimdi orada? Dişi yok. Et yiyemez. Ne yapacak? İşte Rabbimiz elhamdülillah hemen annesinin göğsüne Rabbimiz sütü veriyor. Hemen o bedende süt üretimi başlıyor, başlıyor. E bizi yaratan Mevlam rızkımızı veren Mevlamız. Aynı zamanda Rabbül Alemin Allah-u Teala, Rabbül Alemin. Çünkü insanın bütün alemle irtibatı var, bağlantısı var. Mesela geldik, havayı solumadan yaşayamıyoruz. E, güneşsiz yaşayamıyoruz gene. Demek ki güneşi yaratan, havayı yaratan, yeri yaratan Rabbimiz birdir. Allah-u Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Önce bize lazım gelen demek ki mesele imanımızı burada tazelemek. Allah'ın Celle'yi rubiyetini kabullenme kabullenmek gerekiyor burada. O bizim Rabbimiz diye. Ona Teşsim olmak gerekiyor. Yani insan başı boş değil. İnsan özgür varlık değil insan. Hiç kimse kendi kendine var olamıyor. Yaratılmamız Allah'ın takdirine bağlı. Ezellem Elyam'ı takdir etmiş. Vakti sahada gelince bizi Elyam'ın yaratı gönderdim gönderdi Mevla'nın Buradaki yaşantımız da yani elimiz yine değil böyle. ömürde de takdir edilmiş. Nefesler sayılı Allah katında bunlarda. O halde demek ki bizi yaratan, bizi yönlendiren, yöneten, alemi yaratan velamız birdir. Önce burada imanımızı herhamdülillah tecrü gerekiyor burada. Bazıları derler, işte sen benim namaz kılmadığıma bakma da, ya da sen benim işte açı gezdiğime bakma da, imanın kuvveti derler bazıları. Demek ki bu sözde geçersiz su alakası da oluyor. Şimdi görüyor buyuruyor, <gülüyor> Ondan sonra da bunlar müstakim. İstikamet, allah Teala'nın çizdiği yolda dost olma gerekiyor. Burada buyuruyor. E, bu istikamette de sebat gerekiyor, sabit olmak gerekiyor. Yani zikzak çizmemek gerekiyor burada. Mesela bir araba yolu çıktı. Eğer bu araba yoldan ayrılmasa, doğrusu giderse hedefine kavuşuyor. Ama yoldan çıkar, oraya bırak sapıtı, sapıtırsa tabi hedefini bulamazsın. Şimdi istikamet ne acaba? doğru olmak anlamına geliyor. Müstakim olma gerekiyor. Bu istikamet önce imanda gerekiyor. inançta istikamet gerekiyor. Yani ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzerine kişinin inancı olması gerekiyor. Velamızın varlığı, birliği Rabbimizin esmaları, sıfatları bunlara tabi bilmemiz de gerekiyor. Mevlamız mesela haydır. Hayatı kendindendir. Mevlamız alimdir. Her şey Mevla biliyor. E bilmesi olur mu? E bu alem yönetilmez ki bilmese. Onun hasşa ortağı yok Mevlamız. La şerike leh. Onun ortağı şerik mevla. Yani içimizi bilecek, dışımızı bilecek, her zerreyi bilmesi gereken mevlamız. Yani karıncanın gözünü mevlah bilecek böyle ya. Esen yine Mevla bilecek böyle, bilecek. Mevlamız basirdir, her şeyi görüyor mevlamız. Her şeyi mevlamız görüyor. E bir insan Allah Teala'yı tanırsa sıfatları ile o kul artık gafil Olamaz ki Olamaz gafil. Bir mübarek zat vardır. Abdullah Tüster Hazretleri diye. Bu kişi çocukluğunda dayısına gitmiş. Anise beraber. dayısının yanında bir zaman kalmak üzere. Dayısı diyor ki buna bir gece yavrum Abdullah diyor. Henüz de 6 yaşındaymışım bakın. Yarım Abdullah diyor. Yatmadan önce yüz defa Allah Allah diyor. Ama her Allah deyişinde Me'iyye. Arap olduğu için tabii Arapçı söylüyor. Yani Allah Me'iyye. Allah Me'iyye. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Allah huzurundayım. Bunu hatırla diyor. Bu çocuk da, tabi bunu duyunca bunu samimiyetle, bu çocuk, çocuk oturuyor yatağın üzerinde, yatmadan önce, halde elinin tesbihine başlıyor. Allah, Allah derken, hep arada şuradan geçiriyor ki, Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, onun huzurunda manevisindeyim diye. Bir defa <gülüyor> bunu söylüyor. Tabi kalbiyle dili ikisi birleşince iş değişiyor. Mesela elektrik bile iki uç vardır. Artı eksik diye. Bu tek oldu mu? Lamba yanamaz. Motor çalışmaz. Bakın hiç çalışmaz. Ama iki uç bir araya geldi mi lambada yanar. motoru çalışır. İşte bizler de yanılı dilimizle Allah Allah desek de binlerce defa İçimizde tabi bir motor, kalp motoru çalışmıştır. Bir cereyan gelmiyor bizlere. Neden? Tek olarak dil olunca. Ama kalb ile dil birleşince, yani kişi dili söylerken kalbi onu tasdik ederken iş değişiyor. Bu çocuk da yüz defa gayet yavaş yavaş ama Allah Allah cecalı diyor. Yatıyor tabi. Yatıyor ama o gece başladı yatıyor ama çocuk şimdi. Öyle tatlı, feyizli hale geliyor. Yattığı yerde de artık dili durmuşken bile kalbinden hep böyle Allah demek isteği kalbinden geliyor. Allah Allah diye şahalıyor. Bu çocuk yattığı yere biliyor ki Allah ile beraberce de Allah'ın beni görüyor, biliyor. Onun huzurunda Kalbinden Allah al derken uyuyor. Ama başka uyku oluyor o gece uykusu şimdi. Huzuru bulmuş çünkü. Günü uyanmış, uykusu başka uyku oluyor şimdi uykusu. Güzel rüyalar girmeye başlıyor. Uçtuğunu görüyor, dağlara çıktığını görüyor, ibadet ettiğini görüyor, tatlı bir uyku uyuyor. Sabah kalktığı zaman da sanki kuş gibi olmuş hafilemiş ruhsal bir gönül huzuru bulmuş kahvaltı yapıyorlar tabi çocuk benimle sokağa çıkıyor arkadaşları varmış tanıklar orada sokağa çıkıyor ama oynayamıyor çocuk sokakta şimdi böyle atlamak, koşmak bağırmak, çağırmak yapamıyor bunu yani Allah olsun Allah benimle beraber Allah beni biliyor, görüyor diye çocuğa bir hal geliyor. Ve kendisi zamanla büyük evluluğu oldu. Meşhur evluluğu kendisi oldu. İşte önce istikamette tevhitte imanda istikamet. Önce Mevla'yı tanımak. Bir kimse Mevla'yı tanımadan gafletle ne kadar ibadet de tabi boşta gitmez ama kişi olgunlaşamaz ama. Kişi kemara bulamaz. Yani kişi velayet bakamlarını hiç kokusu alamaz kişi. Evet, kişi namaz kılar, hacca gider, ömreye gider, Kur'an zikir eder ama kalp kafir olunca, kul Mevla'yı tanımayınca olmaz. Bir kimse Mevla'yı tanıdı mı bunlara ne diyor diyor? Arifi billah diyor bunlara, Arifi billah, Allah bilenler bunlar. E bunlar ehlullah oluyor işte bunlar ve bunların tabi namazı başka oluyor, bunların her halleri başka oluyor. İşte önce istikamette bilmemize tanımak işe. Kime kulluk ediyoruz? Kime secde ediyoruz? Kime bağlıyız? Kim bizi yarattı? Kime döneceğiz? Bütün bu soruları kişi bundan soracak. Bunları vicdanımızda dur Önce istikamet demek ki tevhide elüssel ve cemaat mes'ubu üzere olmak böyle. Sabıtmamak, bir yere girmemek. Sonra ibadette istikamet. Kişi farzı bilecek, sünneti bilecek, vacibi bilecek, her birinin hakkını yerine getirecek. Kul. Nedir farz Allah'a emrişi rica ediyorum. Allah tanıyan kişi, Allah'tan gafil olmayan kişi, Allah emirlerini tabi nasıl yapar? Canlı yapar kişi. Işte. Daha de da insanlar ne var ki? İnsan aciz varlık insan. Böyle. Yani bir insana kadar dirense de ölmeyeceğim diye ölmemeye çare yok. Efendim şu doktorum var, yeğenim doktor, oğlum doktor doktorun kendi ölüyor. yani doktor da ölüyor. mesela kalp uzmanı kalpten gidiyor bakınız kalp uzmanı ama kalpten gidiyor kendinizde bu işin insan aciz varlık, ibadette istikamet gerekiyor farz edilmek gerekiyor namazıyken de namazın farzları nedir tekbir nedir namazda bir tekbir alıyoruz ne buna iftah tekbiri demek iftita açış tekbiri açış ne açıyor bu bize bu demek ki namaza giriyoruz bir anahtar tekbir. Bakınız. Allah evi iki dişli bir anahtar niye açıyor bizlere e, namaz müminin miracı yani alemin merkezi açıyor bizlere ama bak bir tekbire yani bizler tekbiri alabilirsek güzelce. Öyle kişiler gelmiş ki dünyaya Allah'ın titremişler, düşmüş bayılmışlar. Allah'ın büyük azameti, kudreti. Onu düşününce el bağlıyoruz namazda. Nedir el bağlamak? allah Teala Teala'ya teslim bak. El bağlanıyor, kul böyle teslim oluyor burada. Kıble yöneliyoruz böyle. Tek bir nokta. Yani bedenler, yüzler, maddi kıblemiz Kabe döneye böyle. Ruhlar ise gönüllerde, o zaman namazda Mevla'ya döneye böyle. Tabi bundan sonra da e, haramlardan kaçınmak gerekiyor. E, bir şey günah, ne demek günah demek? Allah bunu yasaklamış. Yani Yüce öyle, kulun bunu yapma diyor Mevla. diye Mevla. E, Kimin haddine kalmış? Allah'a karşı gelmek. Yani ne edepsiydim böyle. Ne terbiyesizlik yani böyle. Haddini aşmak yani. O yüce Mevla kulum yapma diyecek. He kul ona yükselenebilecek böylece. Her şey onun mu böyle? Mevla abi yürü. Ve şemise, ve kamere, ve nücume, müstaharadır bir, bir yani. Ayda, bütün yıldızlar, galepsiler, bütün mülk, onun tam emrinde Musahar ona boyun eğmiştir. Dünyamız dönüyor, bir an dünya geri kalamıyor. Meleb yürüyor, küllün fi felekin yesbehu ve Küllün her biri fi felekin feleinde yörüngesinde yesbu yüz dünya bak. Yani bir zerre başıboş diyor O adamlar kudret meleğinin kudreti. Bir, gençle karşılaştığım bir günü çalıştı karşılamak kendisiyle. Bana şöyle dedi bu. Ben de biraz dedi havuza çalıştım dedi. Yarım kamış hafızlığı. da biraz biliyordum dedi. Namaz kıyarken kendi namazın beğeniyordum. Yani başkaları sanki güzel okuyamıyorlar. Fıkhı bilmiyorlar. Onları aşağı görüyordum. Ker namazını beğeniyordum dedi. Bir gece rüyasında gökten çıktığını görmüş. Tabu o da bize bir rüya. Gökte çıktığını görmüş. Bir bakıyor ki bulunduğu yerden göklerde dünya dönüyor. Ay dönüyor. Bütün alem dönüyor. Dönüyor ama her biri de Allah zikiyor ama böyle. Her biri de. Öyle Allahu Ekber Allah diye bütün alem dönüyor. Onları görünce bu defa tabi uyanıyor, uyanıyor. Sabah namazını camiye gidince bu defa namazını beğenmiyor şimdi kendisi. Bakıyor ki ay, güneş, yıldızlar, alim Allah diye yanıyorlar bütün alim yanıyorlar. Bu defa ki namazını beğenmiyor kişi. İşte bu ikisi bir araya gelirse önce iman Allah bizim Rabbimiz. O bizi yoktan var etti. O bizi ana karanda yaratıp bir şekilde şekillendirdi, tasvir etti. O bizi dünyaya gönderdi. Vakti saat geldi mi ve öyle yolu kovalaştırıyor bu dünyaya geliyor. Dünyaya geldiğimiz zamanlara bebektik. Gözümüz görmüyordu. Ayakta duramıyorduk. Oturamıyorduk da. emekleyemiyorduk da. O bizi böyle peyder peymeyle bizi büyüte büyüte, kişinin güçü koyduğuna geldi. Ama kimse bu durumda kalmıyor. Sonuçta, ne? Öyle. fi akbereh velabir ya sava bizi öldürecek ve kul kabri girecek böylece. kul kabri girecek i̇şte önce mevlânâ Ruben tanamak ondan sonra da Allah'ın cehennemi emirleri doğrultusunda dost doğru olma çalışmamız şart yanabı yani başka yolumuz yok be başka yok seçeneğimiz başkası. tek bir yolda seçeneğimiz Peki bir insan bunları yaparsa ne olacak? Tabi her emirde bir karşılığı vardır. Cizası buna? Yani şunu yap, yaparsa ne olacak? Vela buyuruyor Tetenezzeli Aleyhimül Melaike Tetenezzeli inecekler. Aleyhim o kimselerin üzerine, yani bunu yap üzerine kimler? Melek melekler. Ne zaman nerede? Üç yer var. Üç yer var. İleride bizim için en korkulu anlar üç yer var. Hepimizin başına gelecek. Biri ölüm anında, ölüm anında. E Tabii bir kimsenin ne olsa olsun olsun. Başkomutan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, de onun olsun kişi. Herkesin başına ölüm gelecek. Her canlı ölümün atacak mevla buyurdu. Hem bu da siz bilir. Kitabem müeccela mevla buyuruyor, Bakınız, ölüm de kitabem müeccela. Kitaben yazılmış, müccela vakitlendilmiş. Öyle rastgele değil. evlenmiş araba çarpı verdi. E, kalbi duru ver, kalbi duru verdi. Düşti, beynin karaması oldu verdi. Hayır, yok yok meyla buyuruyor. Kitabem müeccelah meyla buyuruyor. Ölüm yazılmış, vakitlenmiş, müeccel, vakitlenmiş bir insan ne zaman ölecek, nerede ölecek, ölüm sebebi ne olacak, hep yazılmış bunlar. Şey olacak i̇şte ölüm vakti geldiği zaman Ecel artık yaklaştı. Kişinin gözünde artık perdelere kalkmaya başladı. Kişi ölümü başını başına koyunca ecel teri dökmeye başlayınca ağız tabi kuruyacak, dil kuruyacak. Ciğer yanacak, su da yanacak. Ülüm acısı hayattaki en son en büyük acı. Bir insan dünyada ne kadar çekerse çeksin, ölüm yanında hiç kalıyor bunlar. Yani dünya hayatındaki en büyük acı, ölüm acısı can vermek. Hiç de kolay değil böyle şey. O kadar zor bir şey. O anda tabii kimse kimseye fayda yok anda hiç böyle. Tam yanında evladın sınav olabilir, karışı olabilir, şu olabilir, bu olabilir, yani doktor olabilir başında. O kimseye, kimseden fayda yok. Yok. İşte o anda ne olacak? Eğer bu kimse hayatındayken Allah'tan gelişanı gafil değilse Mevla'mızdan. O benim Rabbim, o yarattığın kuluyum diye kişi kulluğu kabul etmişse ve bu kişi Allah'ın emrettiği yola dosdoğru yürümüşse o anda melekler bu yana gelecekler. Ölüm anında. Kişimiz kalmayacak. İkincisi korkulu anımız kabre konduğumuz zaman. İlk kişi kabre konduğu an var ya işte o an çok korkulu bir an. Ensardan Hazreti Saat vardır. Saat ve Hazreti Ensarın en ulusu büyüğü yani Hazreti Sömergi Meşebi'nde Evis kabresinin reisi kendisi Peygamberimizin devamlı yanındaydı. İslam o kadar çalıştı. Hendek Savaşı'nda yaralandı. Oradan şehit olarak sonradan Medeniyet Fatih kendisi. Peygamberimiz onun tabutunu taşıdı Aleyhisselam Hazretleri. Tek onu taşıdı. Peygamberin gözü önünde kabre kondu. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Eğer kabir bir kişi sıkmasaydı Muaz'ı sıkmazdı buyurdu onu bile kabir bir sıktı. Yani kabir tabi toprak birleşmiyor. Bir ruh sıkılıyor. Kabir konduğu anda. Hatta hazır saat öldüğü anda arş titriyor. Bu arışsa maddeleri ihtezler arışı, bir mevte sağ peygamber bakarız. İhtezler arışı, bir mevte sağ. Öldüğü anda arş titredi. Öyle müterrim zat kendisi o bile kabre konduğu anda bir kabir, bir kendisine böyle. Bu yeni bir aleme giriş, Kabre giriş. E bazı kişilerin tabi canlısı kabalık oluyor. Konvalere geliyor. Hele bazılarına çene, çene de geliyor bazılarına. Çok törenler yapıyor bazı yapılıyor bazılarına. Ama tabi kişinin farkı yok bunun. Bir gün bire bir alime gidiyor. İki türlü alim var. Dünya yani dünya alimidir. İlmi vardır ama amacı dünyadır hep. Kendi anlatan kafidir ama. İkincisi Allah için alimdir. Ahiret alimdir kendisi. Bu kişi böyle bir Allah dostuna gidiyor alime. konuş şöyle diyor. Ben diyor, ölümden çok korkuyorum diyor, e, kabirde yanında kalacağımdan çok korkuyorum diyor. E peki ölme, ölmeye çare yok, öleceğim. Peki ne yapayım, ne yapayım, işlesin diyor. Ben diyor, kabime, kabime de konduğum zaman diyor, hiç olmazsa ilk gece, acaba diyor, beni bekleseler diyor. Yani para versem diyor, bir cemaat o gecede kavrin başına beni. Acaba bana bunun parası olur mu diyor. Konuşuyor Caffiri alim. Sen hiç rüya görüyor musun? E, görüyorum. Peki hiç diyor korku rüya gördün mü? E, görüyorum ya yani diyor. Peki sen diyor korku rüya gördüğün zaman rüyanda hanımın yanında mı? Yanında. Parası oluyor mu sana? Olmuyor. Diye. Olmuyor. Diye. Demek ki kahve girdiğimiz zaman bizi sevenler olsa binlerce kişi yani kişinin ordusu, modusu, şusu, busu da olsa bekleseler de parası olmuyor. Ama ne oluyor bakınız? Eğer bu kişi işte bu iki işi yapmışsa Allah Rabbim demiş, müsakim olmuşsa, o anda kişi kabre kovunduğu zaman, bundan mezaranına melekler gelecekler. Üçüncüsü, korkulu anımız önümüze bizi bekleyen, kabirden kalkış. Lokman Aslan bir gün diyor ki oğluna, yavrum, Ölmekten şifam varsa uyu mu bakalım diye, Uyuma bakalım diye. Tabii uyma olmuyor tabii. Bakıyorsun direksiyon şoför acildirilecek, gözü açık uyu ya mı? Fakın Yine yavrum diyor. ölümden sonra dirilmekte şifam varsa uyu sonra ver bakalım diye, ver mi bakalım. Bazen mesela uyumak isteriz böyle, isteriz ama uyku kaçtı mı uyanmıyor böyle. O kadar kaba gözünü uyanmak istemeyecek. Demek ki uyumamak da elimize değil, uyanmamak da elimize değil demek. Ki. Bu işin nasıl dünyaya gelmek elimizde miydi? Değildi. Biraz de sorulmaz, biraz sorulmadı böyle. Biraz sorulmadı. Yaşamak elimizde mi? O da değil. Öyle kişi var ki ancak işin yoluna koymuş, düzenli kurmuş, bir ahta ermiş hayatta. O duruma gelmiş. Ne istiyor? Ha, ölüm olmasa diye. Efendim. Her gün hastaneye gider, doktora gider, kontroldan geçer, yani her cihazadan geçer. Nasıl, masulun, iyisin, iyisin derler ama. Gece geldi ama bir, bir, bir sebep verir. Sen gidiver insan. Bunun için nasıl ki doğmamak elimize değil, ölmek elimize değil, kabirden kalkmamak da elimize değil. Sur ürüyor, sur. İkinci sur deniyor buna ki, üfürdüğü zamanlar bir tabi ses çıkacak, ses. Nasıl bir ses çıkacak ama Yer yok, parçalanacak sanki öyle Böyle ses çıkacak. Alem başka alem olacak. Böyle. Kabir işinin dışına atacak. Atacak. Ki Mevla ya Fe izahüm kıyamın yenzurûn. <gülüyor> <gülüyor> Ayaya kalkacağız. Böyle şaşkın şaşkın bakacağız böyle. Üfrülüyor böyle. Ana baba günü. Nefsi nefsi gün. İnsan, hayvan, cin, şeytan hep yarata. Milletler gerçekle sap olacak, akıl olacaklar. İşte bir de kabirden kalkış anında da milletler girecekler bu kişilere. işte bak üç yerde. Kimler ama tabi burası önemli olan böyle Allah Rabbimiz diye bunu kabul edenler. Böyle tishim olanlar yani. O bizim Rabbimiz. Bizi o yarattı. O yaşatıyor, o öldürecek. Sonra Allah'ın cezid Şanı emri doğrultusunda dostları yaşamak. Mevla ne buyuruyorsa onu yapmak. Kulumu şunu yap, yapacak. bunu yapma yapmayacak. Teşrim olacak Mevla'ya. Bunu yapanlara demek ki bir ezer yastığına başlık konduğu zaman ikincisi kefeniyle beraber mezara indirildiği zaman üçüncü sefer kabirden kalkış anında kabir çatlamış atıyor kimseye dışarıya üfürülüyor erkek kalkıyor kabillerinden, milyarlar tırına kalkıyor kabirlerinden nefsi nefsi yönünde gidecekler peki ne diyor melekler yana gelişinde <Sessizlik> <Sessizlik> ella tehafü vela la tahzünü ella aslında en la bu ende de harf ilsak yani b var burada. Diyen şuna geliyorlar ki diyor ki bunlara şimdi la tahavv korkma. Bak. Şimdi kişi Eceyaslan başına koydu. Henüz akı da başında öleceğini anladı artık kişi. Artık hayatı onun kesildi. Tıp dur hepsi bitti. Kişi öleceğini biliyor. O anda kişi ne başlıyor? Korku. Acaba ne olacak halim acaba? Acaba imanımı kurtarabileceğim mi? Acaba ne olacak halim ileride? İşte korku. Önce bu korkuyu gidermek için diyorlar. Ella tehafü korkma korkma. Ölüm anında. İkincisi kabre kondu kişi. Tam kabre kondu. Tabii ölen kişinin bedeni öldü. Nedir ölüm? Yani beden bir ferş oldu beden. Aile kişi, anne akılgene nasıl bir ferş olan kişi eli var. Hatta unutur ilk zamanlar da tutmak ister. Allah Allah ama sizi geçme eline, kolu var, kolu var iradesi var, bilinci var. Tutmak istiyor. İlk zamanlar şaşırıyor. Ama elle şeyi geçmiyor, sizi geçmiyor. Yani ölüm bu. Ruh anır bu şekilde. Tabii kişi kabre konduğu zamanda Eyvah! Benim de başım mı gelecekti bu? Ben de mi ölecektim? Bakıyor kefen içerisinde kendi kalbini indiriyorlar. İndirenleri de görüyor. Cemaatleri görüyor. Onların görmediğini görüyor ama şimdi bu. O alemi de görüyor kişi işte. İşte korku. Önce bunu izahare için ediyorlar. Elle tehafu. Sen korkma diyorlar. Melekler geliyorlar. Kaçmaya geliyorsa sen korkma korkma. Sen korku yok diyorlar bunlar. Üçüncüsü Sürfürüldü, kaybeden kalkılıyor. Yeni bir doğuş, yeni bir direniş. Yani dünya bir annemiz olmuş oluyor, olmuş oluyor. Bu da bize dünya doğuruyor yani. Dünya bizi doğuruyor. Tabii ne de doğum, bir doğum, bir doğum sançısı oluyor. Bu ne de defem oluyor işte böyle. Yani sarsıcı dünya bir defem doğum sanısı çekiyor. Birden doğum yapıyor dünya bizlere. O anda yeni kişi kalkıyoruz ki o zaman bakıyor Allah Allah. Ne gün bugün ya Rabbi? Nefsi nefsi günü, kıyamet günü, hesap günü korkuda devir melekler Ella tehafı, sen korkma, sana korkma yok diyorlar. Arkadan tahzenu, hüzün duyma, mahzun olma, üzülme de. Bu da neye? Bu geçmişe. Haf geleceğe, hüzün geçmişe. Ne geçmişe? Yani dünya boşuna geçmesini dünya şimdi gerçekten şöyle nefsimizi bir hesaba çekebilsek ama biraz gerçekçi olsak böyle. yani böyle dille değil de kafana değil de şey bir gerçekçi olabilsek de ölümü tam kabullensek ölümün eşiğindeyiz ölmek üzereyiz oradan dönüp bir geçmişe bak bakalım kendimize bir bakalım ki dünyamız boşa geçmiş yani geçeydi. Yani aldanmışız <gülüyor> bir de dünyaya. İnsan bunu çıkarıyor sonlar. böyle şey. Evet çok koştuğu, koşuşurdu, tartıştı, kavga etti, şunlar bunlar oldu oldu. Fakat elde bir şey kalmıyor ama. Hayat nedir? Hayat bir uyku aslında. En niyamın fi sağlamatünde be husreti. İnsana uykuda fezanma, ölüm anında intiba, inteba o uyanış gereklidir işte. Ne benziyor bu? Yine buraya Ali Şamadetleri endum ehlı mevt. Uyku ölümün kardeşi. bakınız. Uyku ölümün kardeşi. Bazı kişiler rüyasında korkulu bir şey gör hep görürüz tabii. Hep görürüz. Mesela abim bir kocam bir Kara bir köpek, büyük köpek, bir saldırıyor. Bir yılan bize saldırıyor. Rüyamızda korkuyoruz, korkuyoruz, marakıyoruz. De hatta insan kişi bazen insan rüyasında insan bile, korktu bağırıp uyanıyoruz. Ha, ne diyor? o rüyamış diyoruz bakın bende. Rüyamız diye böyle. Diyeceğim. Bir de bu daha çok çocukluluk da olur bu çocukluluk olur böyle. Mesela çocuk rüyasında bir oyuncaklar görür rüyasında bir alemde çocuk. Oyuncakları vardır. oyuncakları vardır. Onlar oynuyor mu oyn çünkü uyanır. Ama şey onun rüya fark edemez. Uyanır ağlar. Ne oldu yavrum? Oyuncaklarım ne oldu der. Ne oldu oyuncaklarım der. Yani emiyor olun ölü manunda da aynı bir olacak. Uykudan uyanır gibi. Eğer hayatımız korkulu geçmişse hayatımız. Olur ya İnsan hayatta biraz zor geçmiştir. Nece yerler var ki bugün savaş haline devamlı. Mesela Filistin'e kardeşlerimiz doğuştan hep savaşta doğmuş, ortamda doğmuşlar. Kardeş. Evlerine baskın yapılıyor. Babası göz önünde götürülüyor. Oğlu götürülüyor. kanlar ediliyor. Sürekli bunlar ortum yaşıyorlar. Demek ki kişinin ne kadar hayatı acı geçmişse, korkulu geçmişse, ama ölü madde geldiği anda kişi uyanma oluyor. Kendine geliyor. Bir dönüp geriye bakıyor. Her bu dünyamı şükür. Bitiyor bu. Biti böyle. Diye. Fakat kişi bir de aldanmışlar dünyaya. Bir de oradan bakıyor. Eyvah ben niye oynadım. Bu bir oyuncakmış bu dünya. Nasıl çocuk mesela ev yapar şey yoklar kenar arında. Taşla kul oynarlar. Oynarlar. Şunu bunu yaparlar. Biz ne yapıyoruz? Biz biraz daha kumu daha şey getiriyoruz. Stratörü kum getiriyoruz. Taşlar biraz daha büyük bizler İşte ölüm anında demek ki ne olacak? ilk işe Oradan dönüp de hayatımıza geçmişe baktığımız zamanlar aldanmışız diyeceğiz. Böylece. Aldanmışız. Yani yalan dünya bizi de aldattı diyeceğiz. Böyle. Neden? Aynen uykudan uyandığımız zaman elimizde bir şey kalmayan çölü gibi. biraz ki bir oyuncakmış uyarmış ama. ki buradaki melekler bizi orada mahzun da olmayın. Yani hayatınız boşa geçmedi. Anlamaya geliyor böyle. Hayatınız boşa geçmedi elhamdülillah. Siz hayatı uyandınız, gafil olmadınız. Onu da üzülmeyiniz. Burada şimdi genelden korkma. Geçmişi üzülme. Tamamen peki ne olacak durumda şimdi? Üçün soru geliyor burada. Onu biliyorlar. Ve bir şunu bilcen ne? cennetten müjdeyenin. Işte Büşra tefcil olsun sizlere. cennete müjdeyenin. Yani siz ehli cennetsiniz. Elleti öyle cennet ki kuntum adun, İşte size vaat olduğunuz cennette sevininin, size işte Müjdeyenin olsun sizlere yiyecekler. Hiç i̇şte daha melâhbimizi da eylesin. Yani ölüm anında bu müjdeyi sevinci almak. İleriden korkma. geçmişine üzülme ve sen cennetiksin denecek bunlara. Üç yerde, ölüm anında, kablo konduğu andaki kişi, ve kabreden kalkış anında. Melekler devamlı şunu söyleyecekler. Nahnü, bizler Evliya öyküm fil dünya. Nahi bizler sizin evliyanız. Evliya velinin çoğulu. veli dost demek anlamına geliyor. Biz de sizin dostunuzdur. Velinizdik. Fil hayati dünya dünya hayatı boyunca melekler. Ve fil ahire arıtada böyle olacak. Devam edecek dostu diyorlar. Şimdi burada bir incelik var şimdi burada. Meleklere bizim nasıl dost olur dünyada. Şimdi bize deyince inşallah bizi ondan eylesin inşallah. Yani gerçekte gafilir için değil tabii bu. Herkesin kalbinde, herkesin kalbinde bir melek var ve şeytan var. Şeytan kalbin sol kapağında gözünde şeytan Sağda da melek var. Kalp orada kalıyor şimdi. Şeytan vesile veriyor. Kişiyi kandırmaya çalışıyor kalbine. Melek de ilham verip onu hakkına çekmeye çalışıyor. çalışıyor. Melek demek saf dur. Tertemiz melek. Yani sır iyilik için yaratılan bir varlık Melek. Hatta bazen deriz halk arasında bile filan melek gibi deriz. Yani ahlaki güzel, inancı güzel, yaşamı güzel. Herkese iyilik kadar ona kötülük gelmez. Melek budur. Şeytan nedir? Deriz Bak filan şeytan kişi deriz böylece. Ondan sırf zarar gelir böylece. İşte her insanın kalbinde bir şeytan var, bir de melek var. Veylam yürüyor, Hanlas. İnsanın göğsünde ne diyor, Hanlas. 50 kişi evliyalar bu Hanlas denen şeytanı kurbaş şeklinde görmüşler. Çoğu evliyalar, böyle görmüş, buyuruyorlar, buyuruyorlar, kurbaş şeklinde aynen fil hortum gibi hortumu var diyorlar. Hortumu kişinin kalbinden dayıyor. ves çalışıyor. Eğer kişinin kalbi şeytana meylederse, ona kulak yeri dinlerse, kişinin kalbini yutma başlıyor Allah korusun. Böyle. Kul o anda uyanır da, Allah hatırlarsa Allah sınırsa, da halmaz çekilen geri kalan anlamına geliyor. Geri çekiliyor. Melek de var. Peki insanın kalbi acaba hangi dinleri kalbi içinde? Dinler işte bu bir uyum meselesi şimdi bu işte burada. Her şey bir örneği var dışarıda. Şimdi bir kişi mesela buradan kalktı kişi dedim ki başka bir vilayet bir uzam verirdi gitti. Memurdur, işçidir. Oraya tayin edildi. Oraya gitti kişi. Oraya gitti kişi ne yapıyor? Yabancı yerde kendisi hangi halde ise maneviyat ruh halinde öylesini bulur. Dedim ki başka bir yerden bizim beldeğimize bir memur tanedir geldi. Bu memur içkici ise öyle arkadaşlar bulur kendisini. Kumancı onlara bulur. Mesela apartmanda girer dairet böyle. Apartmandaki iller uyum sağlayamaz belki de onlarla. Ne yapar? İçkici ise onu bulur. Kumarasını kumaracı bulur. Eylül namazsa ölüsünü bulur. Daha tekvallı ise daha tefasını bulur. Dünyada böyle. Yani ruhlar ona göre şeyini bulur. Böylece. İşte bir insanın gönlünde imanı kamil varsa, bir insan günü uyanmışsa o günü uyanmışsa, bir kimsenin gün uyanmışsa o gün ne yapar? O gönü şeytan uyup sağlayamaz. Sağlayamaz. Demek iyi bir insan Allah'ın salih kulu yabancı yere de gitse hatta kişi bulunduğu yerde bile kişi bazen garip tek başına kalır ama toplu uyum sağlayamaz. Toplum kötü ise içerisinde yandaki Onu bulur böylece. İşte Mertebe diyorlar. Bizlerin dünyada sizin velinizdik. Dostunuzduk. Daimlere ilham ederdik. Bir kimse biraz maneviyatta yol kişi yani kalp gafil olmasa kum Mevla'yı tanırsa Allah'ın yürürse Allah yürüse uyansa o kişiyi meleğin ilhamını almaya başlar. Peki bu nasıl fark edilir? Tab'ın işareti var. Şeytan arakat Şeytan ateşin yaratıldığı için şeytanın veslisesi sıkıntılı gelir. Kişiye acilici gelir, kişiye bir darlı gelir. Ateş gibi gelir. Böylece. Melek nuruna yaratıldığı için çok hafif tatlı fiizi gelir. İnsan hayal teşvik eder. <gülüyor> <gülüyor> veleküm fiha Veleküm sizin için var diyorlar şimdi bunlar. Melekler. Fiha o cennette. Yani müjdeyendenin cennette sizin var. De var cenneteşine bakalım. Ma. i̇sm buna. Yani cennette Öyle şeyler, öyle şeyler var ki cennette, bak bir mağda hepsini alıyor. Teştehi en füsüküm. Nefsiniz ne iştah ediyor, ne arzu ediyorsa her cennette var. Kişi ne istiyorsa. Ne istiyor insan? Şöyle bir genelde baktığımız zamanlar, kişi ne istiyor? Önce ölümsü bir hayat. Ölüm olmasa. Dünyada buna çağrı yok ama cennette ölüm yok işte. İnsan ne istiyor? Hep kişi genç bir yaşta kalsa, kişi daha yaşlanmasa dünyada bunun imkanı yok, cennette yaşlılık yok. İnsan ne istiyor? Hastalık olmasa hiç. iş çağırmasın. İşte cennette ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok cennette. Hatta cennette çalışmak yok cennette. Yani cennette çalışmak yok. Cennette yemek pişirmek yok. Cennette çamaşır yok, süpürge yok cennette. Her şey doğal, her şey hazır cennette. Her şey geliyor. Cennette yaş yıkımı yok. Herkes hafif boşlukta. İsteyen uçup gidecek cennette. İsteyen tahtununa oturup onunla beraber gidecek. İsteyen yürüyecek cennette. Herkesin köşkü, sarayı, mürik olacak cennette. Herkesin özel mülk. Tapu de kağıt yok ama ebedi olacak ama. Ebedi mülkü olacak cennette. Herkesin böyle köşkü, sarayı, ağaçları, meyveler, akarsuları, herkesin. Kimse orada tek tek kalmayacak. Herkesin orada eşi olacak. Herkesin kadının da. Kimse tek kalmayacak orada. Huzur, devamlı huzur. Cennette zaman diyor cennette. Gece yok cennette. Yani yarın, hafta, ay, yıl yok cennette. Bitti artık onlar. Orada yaşlanma yok cennette. Aradan milyonlar yıl geçecek, herkes aynı yaşta. 30 yaşındaki kadın aynı yaşta. Aynı zinde, aynı sıhhat. Cennette tırnak kesmekte büyümeyecek. Cennette saç tıraşı yok, büyümeyecek. Cennette yıkarmak yok cennette. Yani kir yok cennette. Cennette yemek içmek var. Helam buyuracak. Bismillah. Külü veşrebu hiniyemel yapıyor. Kullarını yiyin, için, hiniyen hemen sindirilmiş olarak. Böyle. Olarak cennette tuvalet yok cennette. Işte. Yeme içme var cennette. Ne olacak bunlar? Hemen bunlar bir görülmeyen hafif ter gibi ya da bir gaz şeklinde nasıl bir beden bağlı su kaybettiği yazın, görülmüyor ama görülmüyor. Aynı şekilde bunlar hemen sinirilecek, eriyecek bunlar bedeninde. Başsaklar çalışmıyor cennette. Aç çalışmayacak, alacak bunlar. Yani cennette hücre değişimi yok. Cennette kilo almak yok, kilo kaybı yok cennette. Babayı hiç ama kilo almayayım. Yok kilo almak cennette. Aynı kilo aynı insan cennette Cennette tuvalet olmadığı gibi, cennette tükürük yok, balgam yok, bunun akıntısı yok cennette. Öyle bir cennet. Cennette devlet yok cennette. Yani bir kanun yok, bir polis yok, mahkeme yok cennette. Cennette çarşı, pazar yok. E kim orada esna bulacak cennette? Her şey bol. Bol mu bol mu? Bol. Her şey bol. Her şey, Her şey bol. Mevla abiriyor, bakınız. Velekün fiha yani bakın şu ayetteki özele bak. Yani, şu güzele bakın. Yani. Allah kendine bak. Veleküm sizin için var mela Fiha cennete var. Ama öyle şeyler işte var ki teştehi el er füsekün. Nefsiniz ne istiyor? Nasıl yaşam istiyor? Nasıl ortam istiyor? Bir e o var işte. Huzur devamlı huzur. E cennete soğuk yok. sıcak yok. Hep orada yıktım. Cennette gece gününüz yok. Isı kendisinden cennettim. Işık nur kendisinden cennettim. Her zaman bahar mevsimi. Elbise doğal elbise. Tam bedene göre. Köşkler hazır, yataklar hazır, her şey hazır. Cennette mevsim olmayınca meyvelerle zamana geçmiyor. Tuğba ağacını daha yere sarmış. Kişi dilediği anda bir meyve yiyecek. Canım etmiş diyor. Nası istiyor, özgaram istiyor. Hem öne gelecekler. O cennet suları, cennet şerbetleri, kule glimanlar öne getirecekler. E böyle bir cennet varken şu geçici dini aldanmak gerçekten zor bir şey. Yani. Allah Teala Mevlamız cennet yarattığı zaman cebrelere haber verdi. Ya Cebrail, ben cennetli bir şey yarattım. Bir alem yarattım. bir gez orasına bakalım. Ceba aleyhisselam, Cehennete gitti. Gezdi, gezdi, gezdi. Geber sana. O 600 yüz kandıyla. Ki bir anda ışkınlığı çok da hızlı gidiyor kendisi. Ya Rabbi daha var mı? Bakım eylağım. Daha sen bir gezmem daha bir yere. Yani. Ya Rabbi sen bu cehennetini kime yarattın bunu? Yaşa bilerde insan diye böyle kârıtıcım. Kimme itaat ederse, bana Rabbim diye bana dönerse Onları evi burada bırakacağım. Ya Rabbi onlar bunu bilecekler mi? Evet, Cevap Onlara peygam bir kitap önericem, bilecekler. Ya Rabbi onlar hepsi buraya gelirler. Niye o dünya aldansınlar? Böyle ki Ya Cevap Aleyha bir etrafını gez bakalım. Yani cennete giden yolu gör bakalım. Baktı ki bayağı zor Ya Rabbi o zaman dedi tabii sabırlar var, şunlar var, namazda var, oruçlar, ibadete haramlar, sakınmaklar var, engeller var. Açma gerekiyor bunları. Ama şöyle bir akılcı olsak, yani bir gerçekçi olsak da, şöyle bir dünya bir oraya baksak, yani dünya aldığına demez yani. yani. Bir de oradan bakalım kendimize. Bir de oradan bakalım kendimize. Bir de dünya hayatı. Yani herkes şu anda bunu da yaşına göre 70'e bakalım. Ne zaman geçti bu günler? Ne zaman geçti? Bir rüya hayal gibi geçti. Böyle. Hayal, rüya gibi geçti. Rüya gibi geçti bunlar. Bunun için yani demek ki böyle bir cennet varken ki Mevla bunu bize vaat ediyor. Mevla bize bunu buyuruyor. Tabi Allah'a gelmez buraya. Ve fiha Yine Allah böyle siz orada vardır. Mâ teddeûn. Daha ne davet ederseniz, daha ne isterseniz o da var. Bu da ziyade. Bu da ziyadesi fazlalığı böylece. Nedir bu da? Bu da birçok müfeslere göre Cemalullah işte bu da böyle. Cemalullah. Yani cehennetin ötesinde Cemalullah. İnsanlar cehennete girince melekler karşıya herkes karşılayacak. Melekler Gel bakalım Alifendi, gel bakalım Fatman, gel bakalım ancaklar bunları. İşte makamı köşkim, burası senin bu. Al bakalım. Ne kadar iki kişinin yeri cennete en fakirin mülkü diyen on katı bu, diyen on katı. O kadar büyük. Böyle. Cennet ama. Orası. E cennete giren kişi ne yapacak cennete girinceye kadar tabip nefsi ama. mahşede gelen nefsin nefsi, nefsi sıradaki nefsin nefsi gene. Bir cennete girdi, bakanlar yerleşti, eşini buldu yerleşti şimdi ne gerekiyor orada, aklına gelecek şimdi e beni doğru anne babam vardı benim evlatırım vardı, oğlum kızım vardı, acaba ne oldu onlar acaba aklım işte orada gelecek cennete aklına gelecek aran başlayacaklar, birbirine karşılaşıyor insanlar tanıyorlar birbirlerini o komşusu, akrabası tanıyor i̇şte mi gördün mü? e ee, annene biz mezara komşuduk ama üfürüldü bir an ne olduğu bilmiyorum. E, ben soracak, işte mahşere gördüm ama bir daha göremedim. Eğer cennete ise bulacaklar. E, Tabi herkese nasıl olmayacak tam bulmak. Şimdi öyle ki mesela bu annesini arıyor, babası arıyor ama onun annesi babası var. Bu annesi babasını arıyor. Bu şey evladını arıyor. Yani o da evladını arıyor Ahmet O da arıyor. Öyle olacak ki bazen mesela annesini buldu, babası yok cennette. Nerede? tabii tabi cehennemde. Üç tane evladı var mesela. İkisini buldu, biri yok. Nerede? Cehennemde tabi. Orada. Yalnız orada Mevlam elhamdülillah bize bir hay verecek orada cennetin işler girmeyi. Nasıl ki ah, bir hayvan hayvanın yavrusunun için canını verir. En basit tavuk mesela. Kuru yatan tavuk, civarı çıkardığı mı o anda kedi gelsin, köpek gelsin tavuk köpeği saldırır. Yavrunun koruması için. Bir zamana kadar ama. Ondan sonra ne yapar? Onları bırakır. Kendini kadar onları yavruların. Tanrımlı bir böylece. İşte cehennet olacak. Kim bulamazsa onu bunu, onu ona ben unutturacak kişi merhaba unutamasa cennet, cennet olmaz zaman Bir yavrusu, kızı cennete yanıyor. Anne cennete zaman ama. Dünya gibi olsa orada unutturulacak kişiye ki cennete yaşayabilmesi için. Ondan olsa cennetine var arkadan? Ah dostlar şimdi tapınacaklar cennette. İş yok. Güç yok. Yorulmak yok. Vasta yok. İstediği kişi sıradaki gidecek elinde. Bir anda uçmayacak kuş gibi uçacak gidecek kişi. Gerçekim yok. Can sıkıntısı yok. Daralmak yok bir şey yok. Toplanacaklar. birbir akıplar, kenar aralarında konuşacaklar şimdi. İşte dünyada şöyle yapmıştık, şöyle bir sohbete gitmiştik, şöyle işte Kabe'ye gitmiştik, şöyle namaz kılmıştık, kuran okumuştuk, şöyle böyle yapmıştık. Konuşacaklar. Ondan sonra tabi evliya sohbetleri olacak. Evliya sohbet topacaklar. Sahabe sohbeti, peygamber sohbeti olacak. Ve en en büyüğü tabi peygamberin sohbeti olacak orada. Firdev cennetinde olacak. Bütün peygamberler gelecekler. Oraya gelecekler. Ümmetler oraya gelecekler. Peygamber orada. Vesile makamı. Vesile makamı bir cennetinde Temiz çıkacak işte, işte o zaman cihan olacak zaman böyle. Yani Peygamberimizi görüldüğü zaman onda çıkınca oraya, e, Peygamberimizi gören sahabeler, tabii uzun zaman görememiş yerinde görememişler, onu hasır ediyorlar. Peygamberi göremeyen bize inşallah orada görebilir Peygamberi orada inşallah. Ondan sonra ne kalıyor oraya? Artık cemaatullah kaldı işte araya. Nüzülen min gafurur rahim. Nüzülen, bütün bunlar, buradaki bu nüzülen üstüne geliyor, mensup deniyor buna, temine geliyor. Hal. Yani ne olduğu halde, nüzülen, nüzül, ilk hazırlanan misafire bir ziyafet. Belafir'e. Yani. İşte bu cihante gelen kullarına hazırlanan bir, Allah-u <gülüyor> bir ziyafet bu. Kim tarafından? min rahim Öyle Allah yaşayanlığı gafur rahim böyle bak. iki sıfatla var. Gafur, gafur nedir? Muhaffeden başlayan. Kul kim olsa olsun mutlaka kulda hata vardır. Hepimizde. Doksan var. Günahımız hepimizde var. Hepimizde var. Ama Mevlam gafur ismi veren bizlere bağışlayan. Affediyor. Siliyor mevlamından hepimizde. Tam Afiyetlilik kullanma yetmiyor. Rahim ve rahmet rahmet O verir. Allah'ın rahmeti Elhamdülillah. İşte Mevlamızın bu sıfatları Mevlam o cihazı Mevlam hazırlıyor. Düzü ilik bereler ikram eder misafire buna deniyor böyle. Yani uzaktan misafire gelir zamanlar tabi eskiden yolda gelen misafir aş geliyor. Eskiden yolda arabada gelinmiyor. Yolda dokunma yok eski zamanlarda zaten kişi geliyor hemen bana bir şey çıkarılmış ne varsa evde çıkarılmış işte buna nizil bir sar deniyor buna nizil deniyor buna cennette Allah Azze bir mükafat e güzel merhamet inşallah biz af buyursun böyle inşallah nasip olsunlar inşallah diller Fatih.